''Kral, ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini, ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın.'' dedi.